geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütle Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaoğlanoğlu plastiksiz Temmuz açıklamasında tek kullanımlık plastikleri yaşamımızdan çıkaralım çağrısı yaptı. Profesör Doktor Filiz Kar Osmanoğlu 2011'de Avustralya'da başlayarak giderek büyüyen ve bugün küresel etkili plastiksiz Temmuz eylemi ay boyunca tek kullanımlık plastik kullanımını azaltma, vazgeçme seçenekleriyle plastik atıkların gezegene etkileri konusunda yaygın bilinç yaratarak günlük yaşamda kalıcı değişikliklere ulaşma hedefli konusunun en etkin girişimlerinden biri. Bireysel eylemlerde küçük değişikliklerin büyük bir fark yarattığı inancı tetiklemesiyle kampanyalar yürütüyor. Nereye baksak evimizde, okulumuzda, işimizde, taşıtımızda, hastanelerde en envai çeşit plastik, fiber, kauçuk ürünler görürüz. Bu ürünler kimya endüstrisinin devrimlerinden biri olan polimerin keşfi ve hızlı teknolojik gelişmelerle insana ve endüstriye hizmet etti. Yeşil kimya ürünü plastikler için şu anda uğraş verilmekte dedi. Ayrıca plastik en iyi atık yönetimi önceliklendirmesine göre atık oluşturmama, atık çıkıyorsa en azını başarma, mümkünse yeniden kullanma, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, enerji ve malzeme geri kazanımı bertaraf sıralamasıyla yaşamda insanın kontrolünde olmalı. İnsan ve doğa dostu ulaşılabilir bir seçenek olup olmadığı kontrol edilerek uzun ömürlü plastik ürünler tercih edilmeli. Tek kullanımlık plastiklerin mümkün olanlarını bireyler yaşamından kolayca çıkarabilir dedi. Elektrikli elektronik eşyalarımızda da plastikler olduğunu vurgulayan Doktor Karaoğlunoğlu işte burada plastik sistemimiz ve benzeri girişimler önem kazanıyor. Mümkün ve yapılabilir tüm plastik atık azaltımı için hepimiz gayret etmeliyiz. Atık toplama, ayırma, sürdürülebilir yaşam tarzımızın bir ögesi olmalı. Atık plastiğin ulusal servetimiz olduğunu geri dönüştürmüş plastik ürünlerin döngüsel ekonomideki ayrıcalıklı yeriyle ihracat gücümüzü arttıracağımızı hiç unutmamalıyız diye konuştu Filiz Kara Osmanoğlu. Tabii ki burada en öncelikli konu. Tek kullanımlık plastiklerin tamamını hayatımızdan çıkarmak, bunlara izin vermemek, bunlara ilişkin yasalar çıkarmak. Yani tek kullanımlık plastiklerin kullanılmamasına yönelik yasalar ve sınırlamalar kesinlikle şart. Ki insanlar buna daha sonra uyabilsin. Yani bugün hala bir pet şişenin satılabiliyor olması ahlaki açıdan kabul edilebilir bir durum değil. BBC'den Elsa Maishman'ın haberine göre, Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnès Pannier-Runacher, klimalı du dükkanların kapılarını kapatmak zorunda kalacağını, neon ışıklara da sınırlandırılma getireceğini duyurdu. Enerji tasarrufunu arttırmak için alınan bu önlemler, ihlal eden dükkanlara da 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Pannier-Runacher, bazı mağazalarda bir yandan klimayı, diğer yandan da kapılarını Açmasının absürt olduğunu söyledi. Fransız Bakan bu konudaki iki kararnamenin birkaç gün içinde yayınlanacağını belirtti ve dedi ki ne büyüklükte olursa olsun ışıklandırılmış reklamlar gece 1 ile sabah 6 arasında aydınlatılmayacak. Ülkede neon tabela yasağı nüfusu 800 binden az yerlerde uygulanıyor. Havalimanları ve tren istasyonları ise bu kararın dışında. Avrupa'da enerji fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin ardından büyük oranda arttı. Bu kararlarda etkili. Bütün reklamların yasaklanması ve reklam ışık niye ışıklı olsun ışıklı ışıksız bütün reklamların yasaklanması özellikle de kent ortamında tabelalar yani kamu hizmetine faydası olan tabelalar haricindeki reklamların kesinlikle kamusal alana girmemesi zaten gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentin en kıymetli alanlarından biri sayılan İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsü için yeni imar planı hazırladı. Boğaziçi'nin İstanbul Boğazı manzarasında Hisar kampüsü için hazırlanan imar planlarında kampüs içerisindeki birçok binanın riskli yapı olarak belirlendiği, yapıların büyük ölçüde fiziksel ömrünü tamamladığı ve bu nedenle yapıların olası afetlere dayanıklı olarak yenilenmesi, güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle de yeni imar planları hazırlandığı açıklandı. Türkiye kıyılarına akıntılarla gelen çöpün yolculuğunu değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan, Beşiktepe çöplerin ana kaynağının yoğun nüfuslu bölgeler olduğunu söyledi. Ana kaynak yoğun nüfuslu bölgeler değil, ana kaynak bu çöplerin Oluşturulduğu yerler yani paketleme fabrikaları bu paketleme fabrikalarına ham madde sağlayan yerler tabii ki. Karadeniz'de çöplerin ana akıntı sistemiyle bir yerden bir yere taşındığını vurgulayan Beşiktepe şunları söyledi. Ana akıntı sistemi var sadece bu değil akıntı sistemleri farklı zaman ve mekan ölçeklerinde oluşuyor. Havzayı dolaşan saatin ters yönünde akıntı sistemi var. Bunun üzerine binmiş kıyı ile arasında saat yönünde dönen bir takım döngüler de var. Kıyıda bazı yerel akıntı sistemleri de var. Hepsi Karadeniz'deki çöplerin nasıl dağıldığını gösteriyor. Tuna nehrinin, Romanya'nın, Ukrayna'nın olduğu kuzeybatıda bırakılan çöp ya da herhangi bir madde akıntı sistemiyle güneye yani İstanbul vaazına geliyor. Bizim kıyılarımızı dolaşarak doğuya gidiyor. Tekrar dönerek Romanya kıyılarına gidiyor. Bir yaklaşık bir aylık zaman ölçeğinde diye konuşmuş Anadolu Ajansına. Romanya açıklarında denize bırakılan bir çöpün tekrar Romanya açıklarına dönme olasılığının bulunduğunu, yine aynı noktada bırakılan çöpün ana akıntıyla kıyı arasında oluşan döngülere takılarak Türkiye kıyılarında bu sefer biriktirdiğini aktardı. Karadeniz'e dökülen nehirler vasıtasıyla Avrupa'nın çöplerinin Türkiye kıyılarına ulaşabileceğini dikkat çeken Beşiktepe dedi ki Tuna nehrinin akıntısıyla gelen çöpler İstanbul Boğazı'na yaklaşık 6 saatte geçiyor, Marmara Denizi'ne de ulaşıyor. Rusya'da atılan çöp de bizim Kıyılarımıza geliyor diyor aynı şekilde. Dolayısıyla artık bu çöplerin kaynağında durdurulması gerekiyor. O da paketleme sistemleri, fabrikalar, tek kullanımlık plastikler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.